Değerli izleyenler, umarım iyi bir pazar geçiriyorsunuzdur. Bugün sohbetimizi Polat Doğru'yla yapacağız. Polat'cığım hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Bugün hangi konuda bir sohbet oluşturacağız? Valla hocam bugün e, sizi zorlayacak bir konuda bir sohbet oluşturacağız. Evet. <gülüyor> yani daha önce konuştuğumuz hafta e, fırsatımız kalmadı. Şöyle ucundan kıyısından girdik değerleri tartışırken. E, şimdi biz... Bu programda insanlara işte hakaniyetli olmayı, adil olmayı, belli değerleri bünyelerinde barındırmayı, sevgi saygı içerisinde olmayı, diğer insanlara değer vermeyi, biz bilinci içerisinde yaşamayı öneriyoruz. Şimdi bir yetişkin bu önerilerden kendine göre bir sonuç çıkartıp bir sorumluluk alıp hayatında bir değişiklik yapma yoluna girebilir. Bunun elbette bir takım zorlukları var. Ve onların bedeli neyse onu ödemeye hazırdır bunun kararını veren yetişkin. Evet. Fakat bir ana baba bununla ilgili çocuğuna yönelik bir karar aldığında başka bir dünya oluşuyor. Siz diyorsunuz ki ya ben bir karar veriyorum bugünden itibaren çocuk yetiştirmede şu şu şu şu unsurlara dikkat edeceğim. Bunlara dikkat ederek bu az önce saydığım özellikleri sahip bir çocuk yetiştireceğim. Evet. Ana baba böyle bir şey yaptığında biz bir şekilde... ...çocukların geleceğine karar vermiş oluyoruz. Bu kadar fikiriz sanırım. Evet. Fakat işin de şöyle bir tarafı var. Yani bu çocuklar sokağa çıktıkları zaman... ...bizim bahsettiğimiz bu değerleri yaşayan... ...bunlarla yaşayan insanlarla karşılaşmıyorlar. Ana babalar da doğal olarak şunu merak ediyorlar. Ya biz çocuğumuza kötülük mü yapıyoruz? Çünkü dışarıda saygıyı önemsemeyen... ...olumsuz tavırları olan... ...şiddet gösteren, yalan söyleyen... ...dürüstçe davranmayan... Bir dünya insan var ve eminim çocuk bunlardan biriyle de karşılaşacak. Ana baba diyor ki ya sizin anlattığınız geleceği biz çok ciddiye alıyoruz, çok da önemsiyoruz. Aa bunu yaparsak ya bizim çocuk mutlu olacak mı? Biz ona kötülük mü yapıyoruz diye merak ediyor ana babalar. Evet. En temel anlamda bugün konuşmak istediğim konu bu hocam. <gülüyor> Bence önemli bir konu ve hemen hemen her konferans sonunda evet. eğer fırsat bulup soru sorma imkanı olursa Aha. beş soru sorulmuşsa bir tanesi bu oluyor. Evet. Yani ana baba ve bunu bayağı kaygılı soruyor. Ben çocuğumu yani, böyle yetiştirmekle acaba ona kötülük yapmış mıyım? E, hocam ana baba haklı. Yani ana baba haklı. Ben mesela kendi çocuğumdan örnek vereyim. Geçen de anlattım sanıyorum bunu. Yani bizim evde bir şey var. E, kimseye vurulmaz. Yani öyle bir durum hiçbir şekilde kabul görmüyor bizim evimizde. Kimseye vuramazsın. Kimse de sana vurmasına imkan yok diye düşünüyor çocuk yani. tabii öyle olunca. ben hemen bir diye gazeteyle arkasına dokundum. Döndü bana böyle. Baba kimseye vurulmaz diyor. Şimdi o zaman bir kere daha uyandım ve zaten aklımdaydı bu soru. Ben böyle bir şey öğrettim oğluma. Ve oğlum bunu kabul etmiş durumda. Yani yaşamda kimse kimseye vurmaz. Öyle bir ailenin içerisinde öyle bir evde yaşıyor. Ve henüz anaokuluna da gitmiyor. Ama... Bekliyorum yarın öbür gün anaokuluna başladığında biri gelip çat diye vuracak bu çocuğa. Vuracak yani o da kaçınılmaz olarak gerçekleşecek. Ben ne cevap vereceğim hocam? Evet. Yani ben bunu yaşayacağım ve bunun için uygun bir cevap bulma adına hazırlıktayım şu anda. Evet. Yaşamın geneline yayacak olursam çocuk diyebilir ki ya sen bize böyle öğrettin, şöyle yaptın, böyle yaptın, böyle örnek oldun, böyle yaşadın ama hayat öyle değil. Evet. Siz ne cevap veriyorsunuz ana babalara? İlk söylediğim şu, iyi sordum diyorum. <gülüyor> Gerçekten çok önemli bir soru ve hakikaten bu sorunun ele alınması lazım ve bu soru çerçevesinde geliştirilmesi lazım yapılacak etkileşimlerin. Aha. Şimdi Polat burada baktığım zaman en temel konu şu... E biz çocuğumuzu yetiştirirken neyi amaçlıyoruz? Aha. Şimdi sağlıklı olanı, normal olarak gerçekçi olanı bu toplum içinde yaşayabilecek bir çocuk yetiştirmek. Doğru. Ee, böylelikle <gülüyor> ee, bu çocuk yani sen işte... İngiltere'de yaşayacak diye yetiştirmiyorsun. Doğru. Ee, şu ülkede Bu yaşayacak, yaşayacak. Bu Türkiye'de yaşayacak tabii, Türk insanları içerisinde. Ondan dolayı Türkiye'de olup biten yaşamdan yalıtılmış olarak çocuğu yetiştirecek olursan eğer hakikaten haksızlık yapmış olursa. O nedenle hakikaten toplumda olup biten iyisiyle kötüsüyle her neyse... ...çocuk bunları görebilecek, düşünebilecek, etkileşimde bulunabilecek şekilde yetiştirilmeli. Hı hı. Aslında bu bence çok önemli, altını çizmek istiyorum. Çocuk bir park hayatı için yetiştirilmemeli. Aynen öyle. Çünkü yaşam orman. Anladım. Sırf park için yetiştirecek olursan eğer e, ormana çıktığında... Kaparlı kaparlı. Hemen kaparla. <gülüyor> aa ne oluyor, bir de anne derken gitmiş birisinin yem olmuş ki. durumda. Şimdi o zaman soru bu. Ee, peki ben bir yandan, şimdi diyor şöyle bakalım, neden bir ana baba benim kitaplarımı okuyor, empati önemli diyor, hakkaniyet önemli diyor, biz bilinci önemli diyor. Çünkü kafasına yatıyor. Yani orman kanunlarından tam olarak da memnun değil demek o. Evet. Ee, yani e ya da şeyini mi değiştirsek daha iyi olur. Hakikaten orman kanunu da değil yaşanan başka bir şey. O bozulmuş böyle rahatsız edilmiş normal çarkından çıkmış bir ormandan bahsediyoruz gibi algılıyorum. Ben. Evet. Işte, e son derecede bilinçsiz, harhur içerisinde geçen, güçlünün güçsüzün elinden Hakkılı kapı verdiği bir dünya. Yani benim kitaplarım ondan dolayı okunuyor. Evet. Bu program ondan dolayı seyrediyorlar. İnsanlar çok mutlu bir hayat sürüyor olsa ve biz e, onun tersini konuşuyor <gülüyor> olsa Tabii. bakmazlar, Tabii. okumazlar, gelmezler. Yani bir umut var. Ay diyorlar burada önemli bir şey var. Bu çok önemli. Kendi hayatımızı alalım. Ve şöyle bir karar içindeler. Çocuğumuz... Bu sorunların bir parçası olmasını istiyorlar. Hakikaten Aha. iki seçenek var. Ya çocuk bu toplumdaki sorunların Aha. bir parçası olacak. Gelecek nesillere bir sorunun parçası olarak aktarılacak. Veyahut da çocuğumuz öyle yetişecek ki bu sorunun bir çözümü olacak. Çözüm getiren bir insan olacak. Doğru. Şimdi demek ki iki şeyin farkında olmamız lazım. Bir, bu toplum içinde yaşayacak. Doğru. İki, bu toplumun sorunlarının bir çözümü olacak. Bu çocuk Aha. çözümü olacak. Şimdi burada gerçekçi olarak bakmamız lazım. Sınırlarımız son derecede kısıtlı. Evet. Ben fark ettim Türkiye'nin sorunları var. Düzel. Ey Türkiye doğrusu budur demekle çözülmüyor. <gülüyor> Yok çözülmüyor. Şey Cumhuriyet 88 yıldır sorunlar çözmeye çabalıyor. Ve bugün sorunlarla karşı karşıyayız. Onun için bizim gerçekçi olarak sorunları ne kadarını çözebilirim konusunda. Onun için bir, Aha. ana babanın farkında olması gereken kendi hayatıyla ilgili olarak bu toplumda kendi değerleriyle yaşayabilecek bir insan haline nasıl gelebilir? Hı hı. Şimdi burada işte benim savaşçı kitabımda yazdığım kısa vadeli uzun vadeli stratejiler var, hedefler var. Tamam. Kısa vadeli hedefleri gerçekleşmeden uzun vadeli hedefleri gerçekleştiremezsin. O zaman Doğru. kendi ailesi için Kısa vadeli uzun vadeli hedefleri var. Ekkelan içerisinde ailesi. O zaman benim çocuğumla konuşurken Şöyle bir durumum var. Kaçta olup bitenleri kendi yaşına göre değişik derecelerde. Aha. Televizyonda olup bitenleri yalıtmam. Anlayabileceği şekilde Onlardan haberdar olmasına ve soru sormasına izin veririm. Anladım. Baba görüyor musun bunu? Dövüyor diyor. Evet. Ee, ve hakikaten doğada görüyoruz. Şimdi bu çerçeve içerisine baktığımızda dövme var. Güçlünün güçsüzü ezmesi var. Ama başka şeyler de var. 8'i, 10'i, 15'i bir araya gelip güçlünün peşine kaçıp kaçırtabiliyorlardı. Doğru. O da var. Ha demek ki e, birisi veyop deyip geldiğinde yani benim çocuğum şunu öğrenecek. Ulan ben uzun vadeli bir strateji içinde olabilirim. Öyle bir arkadaşlar olabilirim ki aynı kafayı paylaşan, aynı değerleri Aha. paylaşan ve stratejik olarak tuzağa düşürebilirim bunu. Onu veyop demesinde... Ve öyle bir sopa çekerim ki ikinci kere bu adam o deme durumu aklına geldiğinde acaba diye düşünmeye başlar. Böyle bir deneyimden bir çocuk geçtiği zaman, böyle bir şey yaptığı zaman müthiş bir şey öğrenmiş oluyor. Aha. Bu çocuk çok iyi basketbolcu olur. Strateji evet, geliştiriyor çünkü. Bu çocuk çok iyi yönetici olur. Doğru. Stratejist olur, stratejist esas Aha. itibariyle. Şimdi ama... Sürekli şunu farkında olmak lazım. Yani doğan şey yaşamın gerçeği ne? Doğanın gerçeği ne? Şu. Sürekli seçimler yapıyoruz. Doğru. Her yaptığımız seçiminde sonucunu yaşıyoruz. Evet. Yani bedeli var. Bedavsiz hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Onun için çocuğumla sürekli ben şunu görmesini isteyeceğim. O nasıl bir seçim yaptı? Aha. Sonucunda ne elde etti? Uzun vadede nasıl bu. bir gelecek? Yarattı? Nasıl gelecek yarattı? Bunu sen ister misin? Bu arkadaşlıklar oluşturur mu? Karı koca ilişkisinde böyle olur mu? Dostluklar böyle olur mu? Peki, yaşamda bu tip seçenekler yapanlar var mı? Aha. Öbür türlüsü. Onlar yaptığı zaman benim seçeneklerimle, Yani, kader kısmet buymuş, adam beni tokatlayacakmış, geldi işte tokatladı mı diye bekleyeceğim. Anladım. Yoksa, bir, adamın gelişinden niyetini fark etmeyi öğrenecek miyim? Tabii tabii yani yaşamla ilişki içerisinde olmaktan bahsediyorsunuz siz. Yani tabii. bir park ortamı da olsa orman ortamı da olsa ne olursa olsun e, sen yaşamla ilişki içerisinde olacaksın diyorsunuz. Eğer ana baba çocuğu yaşamla ilişki içerisinde tutarsa zaten ilk yapması gereken şeyi yapmış demektir diyor. O zaman burada Yalıtmayı şeyin diyorsun. altını çizmek lazım. Sizin söylediğinizden bu bahsettiğiniz şeylerin <gülüyor> ancak yalıtılmış bir ortamda olabileceği gibi bir algı çıkabiliyor. Şimdi bir o, bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Biz şöyle sanıyoruz. Biz çocuk yetiştiriyoruz diye Aha. bir anlayışın, böyle bir paradigmanın Tabii. içerisindeyiz. Bu doğru değil, bu ha. gerçeğe uygun değil. Polatçığım, şunun altını çizmek istiyorum. Yani bir çiftçi ağaç yetiştiriyorum der ama bu dilin ...bir illüzyonu. Tabii canım, tabii, tabii. Bir çiftçi ağaç yetişmesi için ortam hazırlar. Doğru. Yetişme işini ağaç yapar. Doğru. Onun için çakıl yetiştiremezsin. Çünkü o çakılın içinde... ...gelişme, şey yetişme potansiyeli yoktur. Yok. Ama meşe palamudunu... ...geliştirebilmen için... ...gür bir meşe ağacı yapabilmen için... ...çiftçi... ...ona uygun ortam hazırlayacak... Doğrudur. ...takip edecek... ...o zaman gül bir meşahacı oluşur. Ana babanın çocuğa bakışı çiftçi gibi olması lazım. Anladım. Yani ben bu çocuğun olabileceğinin en iyisi olması için ortam hazırlarım, Doğru. takip ederim... ...fakat ben bu çocuğun ne olacağı ile ilgili karar verecek gücüm yok. Fabrika malı üretmiyorsun. Anladım. O nedenle senin yapacağın şey onun içinde yetiştiği ortamda... Sürekli sohbet içerisinde olarak. Bir de model olmak da tabii önemli öyle bir noktada. Ve sen onu Sen bir mesaj veriyorsun aslında tabii. ana baba olarak. Yoksa e, ben bir baba olarak şunu çok net görüyorum. Yani ben uğraşsam da zaten benim uğraşımla bir şey olmuyor doğrudan. Onu öyle diyeyim. bir şey yaptığım zaman kesip budamam lazım, yani hayır onu yapma, bunu böyle yap, şunu şöyle et, onu öyle et demekten başka yapabileceğim bir şey yok, yani aklına konuşayım, e iki yaşındaki çocuğun aklına konuşulacak bir durum yok, yani akıl belli bir düzeyde orada, kendi içinden de gelenler var, geçen gün konuşuyoruz bir şeyle ilgili, yani bir bir, bir konuşmanın içerisinde, ya babacığım bazı durumlar var, senin bize uyman lazım dedik. Eşya taşıyoruz canımız burnunda bilmem ne falan filan böyle bir noktada senin normal şartlarda sahip olduğun özgürlük o an. Bazen ben uyamıyorum dedi. Ve hakikaten kaldık böyle karı koca ya. Çocuk diyor ki ben bazen uyamıyorum. Bunu üç buçuk yaşına gelmemiş bir çocuk söyledi. Şimdi benim çocuğum çok özel olduğundan değil gayet normal. Biz anlatırken adam da diyor ki evet iyi tamam güzel. E ben uyamıyorum. Şimdi ne yapıyorsun diyor. Yani sen iyi diyorsun, hoş diyorsun da uyamıyorum. Orada iki seçenek çıkıyor önünüze. Ben keser budar, ben çocuk yetiştiririm, ben, ben ne dersen yapacaksın, uyuyacaksın demek mümkün. Ya da o sohbeti orada bitirmek mümkün. Ama Aslı çok güzel bir şey söylemiş. Evet, benim eşim de dedi ki anlıyorum oğlum dedi, elinden geleni yapacaksın dedi. Ah, müthiş bir şey. Elinden geleni yapacaksın. Daha fazlasını beklemiyoruz zaten senden dedi. Elinden ne kadar geliyorsun o kadar yapacaksın. Hepsine uymayabilirsin tabii ki. Müthiş güzel. O da tamam dedi <gülüyor> ve... <gülüyor> sohbet devam etti ondan sonra. işimize devam etti. Evet yani... böylelikle yaşam devam etti. Yaşam Aynen öyle. Dedim. Hocam evet. bir kısa ara verelim isterseniz. Tamam. Ondan sonra sohbetimize evet. devam edin. Evet kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz değerli izleyenler. Müzik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 Müthiş tabii. işte çocukla böyle bir ilişki içerisinde olduğunuz zaman şeyi de anlıyorsunuz. Ya yani ben bir baba olarak gene onu söylemiş olayım. Bu kolay değil. Yani sizin bu bahsettiğiniz şeyler e, uygulama noktasında hakkıyla uygulamak çalışan ana baba için kolay değil. Yani zaman ayır çocuğa, bilmem ne yap, onu yap, bunu yap. Sizin bir sohbet olma sohbet içinde olma diye bir kavramdan bahsediyorsunuz. Az önce de buraya yöntem olarak onu getirdiniz. Dediniz ki ya evet Yaşamın bir takım gerçekleri var. Ana babalarda bu kaygıları duymakta haksız değiller. Çok steril bir yaklaşım içerisinde olursan, çok yalıtırsan, bilmem ne edersen, bütün bunları da kazandırsan da aslında kazanması gereken başka bir takım şeyleri kazanmadığı için çocuktan Aklı başında bir sonuç elde etmek mümkün olmayabilir. Yani o zaman işte yaşamla mücadele içerisinde olacak, tuttuğunu koparacak, özgüven geliştirecek birini yetiştiremezsin. Çünkü özgüvenin sınayacağı yer, onun varlığını ortaya koyacağı yer sokak. Evet. Yani efendim ben çok iyi bir iş adamıyım, çok iyi bir yöneticiyim. Gel bakalım bir şirket yönet o zaman. Onu yönetmeden senin yöneticiliği nerede göreceğiz biz? Evet, aynen öyle. Şimdi bu sohbet kavramının altını iyice çiziyorum ee, Polat. Yani sohbetle ilgili olarak konuşurken e, sen sohbetin bir tanımını yapma. Evet şimdi siz geleceğim? sohbetten bahsettiğiniz zaman şöyle bir şey anlaşılıyor. Ben de bazen böyle anlayabiliyorum. Yani ana babaya sen çocuğunla sohbet içinde ol denildiği zaman ana baba sanıyor ki ben sohbet edeceğim. Şimdi ben anlatır ve çocuk dinlerse onun adı nasihat oluyor. Onun adı sohbet olmuyor. Sen ne kadar düzgün konuşursan konuş, ne kadar iyi verirsen ver mesajını. Bak evladım şöyle yapma, böyle yap, bilmem ne et falan filan diye başlayan şeyin adı nasihat. Orada bir yanılgı olmasın. Seyircilere de söyleyelim. Benim sizin sohbet dediğiniz şeyden anladığım şey şu. Çerçevesini çiz. Bırak o konuşsun. Sen iyi bir dinleyici ol. Eğer gerçekten sohbetten bahsediyorsak. Evet. Ana baba sanıyor ki kendi bilgeliği ve kendi birikimi bol bol konuştuğu zaman çocuğa böyle akıp gidecek bir damardan verilecek gibi sanıyor ama evet. e, ben almadıklarını düşünüyorum öyle Bu bir haftada. Altı çizilecek kavram dinleme. Değil mi? Dinleme. Şimdi sohbet hem zor hem kolay. Hmm. Şimdi neden zor? Fikrim var zorluğuyla kolay. <gülüyor> şimdi kolay. E, şimdi neden zor? Çünkü alışık değiliz. Doğru. Neye alışık değiliz? Dinlemeye alışık değiliz. Dinlenilmeye de alışık değiliz. Aha. Bir kere sohbet ortamı yaratacak insanın önce kendiyle sohbet kurabiliyor olması lazım. Bunu bir açar mısınız hocam? Ne demek o kendiyle sohbet kurabilmek? Kendini dinleme becerisi ve bilincini geliştirmiş olması lazım. Hmm. Mesela, öfkelendin. Öfkelendim Bağırıp çağırmak sohbet değil. Öfkelendin. Merhaba iç çocuğum. Nereden geldi bu öfke? Nedir verdin? aa yargılamadan ha demek ki benim şöyle bir değerim var bu değerime dokunulduğu ama şöyle oluyorum böyle oluyorum e bunda evet demek ki falan ve yavaş yavaş ben kendimle sohbet içinde olduğum zaman o zaman ben başkasıyla da sohbet içinde olabilirim Gözüm, evet. gözümle ve çocuğu yargılamam çünkü sohbeti yargılama bitirir yargılama bitirir çocuk bir şey anlatırken böyle ...sabırsızlanıyorum, öf sapı, sapı konuşuyorsun böyle... ...bırak anlatayım sana burada karşında... Becil ...bir adam var işte, bilge kişi var karşında... ...bırak da söylesin böyle, herkes beni bulamaz... ...diye bir tavır içerisindeysen eğer... ...çocuk keser. Keser. Ve ondan sonra olmaz. Şimdi... ...yaşamla sohbet içerisinde olmak demek... ...yaşamı yargılamamak demektir. O nedenle sen... Anahtar bir şey söylediniz hocam... ...yargılamanın olmaması durumu... ...birinci şart mıdır sohbet konusuyla ilgili? Evet. Ve dinlemenin gerçekçi olabilmesi için, verimli olabilmesi için yargılamanın olmaması lazım. Tamam. Şimdi sen kendi hayatında yargılamanın olmadığı, yaşamla sohbet eden bir tavır içerisinde olduğun zaman çocuk diyecek ki baba gördün mü? O gitti ona bir tane vurdu, o çocuk da ağlayarak gitti. Vallahi böyle böyle falan filan şudur budur. Hmm. Niye vurdu acaba? Anlatır. Ne oldu acaba? Sonra bunlar arkadaş olabilir mi? Peki sen olsan ne yapardın? Öyle bir şeyler oluşturmaya başlar ki çocuk sanki bir roman okumuş gibi birçok şeylerin farkında olarak o 5 dakikalık sohbeti bitirebilir. Neyin farkına vardı? Yaşamda seçenekler var. Her bir seçeneğin sorumluluğu var. var tabii Ve de. kısa vadeli bir şeyler kazanabilirsin ama uzun, uzun vadeli çok şeyler olduk, daha ne istersen? Tabii o zaman ilk ayık olunması gereken konulardan bir tanesi bu kısa vadeli ve uzun vadeli'nin farkının çocuğa kazandırılması noktası. Yani Annen öyle. sonuçlar konusunda eğer bir sohbet oluşturuyorsan soruların veyahut öğrenmeye çalıştığın, dinleme için yaptığın işte hemen ne yaşarsın? Daha sonra nasıl bir gelecek oluşturur konusunu iyi tartışmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi siz öyle. az önce bir şey söylediniz, sonra dediniz ki yargılama olmayacak diye ben orada bir yere takıldım, geri dönüp bir şey sormak istiyorum. Evet. Kişi her şeyden önce kendiyle sohbet içinde olacak dediniz ve bir konuyla ilgili öfkelendiğinde du bakalım ne oluyor diye kendi içinizde tart dediniz. Peki bu değerlendirmeyi, bu tartmayı, bu sohbeti yaparken insan bir şekilde yargılama içerisinde olmuyor mu kendiyle ilgili? Öfkenin olduğu yerde yargılama var. İşte işte bu yargılamanın farkına varıp onun kaynağını görmek... Onu sonra... araştırırken yargılama yapmamak lazım evet, değil mi hocam? Evet, Ben öfkelenmemeliyim. Onun için bakmayacağım bu öfkeye. Bunu ezeceğim dediğin andan itibaren öfkeyi yani yargılamış, yargılamış oluyorsun. yargılamış tabii. oluyorsun. Onun için bu öfke var. Yani su gibi, taş gibi. Aha. Var işte yani burada. Gözümün önünde. Yani. Evet, onun için merhaba öfke. Diyeceksin. O sen merhaba deyince şundan dolayı geldim şu besledi beni bunun için böyleyim diye anlatır sana öyle dinlemesini bilirsen. Ve versin Oo, evet. Selamlar. Evet ve şimdi çocuk şu anda benim seçeneklerim var seçimlerim var ve her birisinin kısa vadeli uzun vadeli sonuçları var öğrendi mi? Müthiş bir adım atmış tabii oluyor. Tabii canım çocukta zaman algısı bu kadar yaygın değil ki hocam. Evet. Ben şimdi 3-3,5 yaşında bir çocukla ev paylaştığım için zamanla ilgili uzun vade dediğiniz şeyin 10 dakika maksimum olduğunu görüyorum. Evet. Ancak 10 dakika ya. Yani. Ama şablon oturmaya başlar. Evet tabii ki yani çok yeni mesela geçmişi algılar hale geldiği. Hı hı. Yani son birkaç aydır ben eskiden diye başlayan sorular veya hatta cümleler kurmaya başladım. Bundan önce öyle bir şey yoktu sanki zaman tek noktasal bir şeymiş gibi algılıyordu çocuk. Evet. Ve bugün görüyorum ki evet onun bir akışı olduğu, bir geçmiş olduğu, bir gelecek olacağıyla ilgili gelecek henüz oturmadı ama yakın vadeli bir gelecek olduğu ile ilgili bir fikri oluştu çocuğu. Evet. Bir nokta daha var bu sohbetle ilişki içerisinde çocuğu yaşama hazırlamada. Ee, çocuğun gücünün sınırlarının farkına varması. Bu beraber gider. Kısa vadeli stratejilerle, uzun vadeli evet. stratejiler, hedeflerin farkına varmayla beraber gider. Şimdi bugün gücün yetmez ama e, sen öyle bir strateji oluşturabilirsin ki 3 hafta, 5 hafta, 7 hafta sonra 7 yıl sonra bunu, yapabilir. bunu yapabilirsin. Aha. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Tabii bunu yapabilmek için kişinin ben varım, aklım var ve ben önemli bir şeyim, insanım. Benim hayatımda ben kendim önemliyim, Hı -hı. karar verebilecek biriyim diyebilmesi lazım. Şimdi ana baba eğer bonsai yetiştiriyorsa farkına varmadan çocuğu alıyor. Şimdi bonsai ne yapıyor? Muhteşem bir meşe palamudunu öyle bir yere dikiyor ki kökler sınırlı. Elinde makaslar var. 300 400 500 senelik bilgi ve beceriye eylemi gelişmiş vaziyette sürekli buduyor. Oradan buradan falan. 30 yıl sonra bakıyorsun. Ulan. Gür ağacına benziyor ama ufacık bir şey. Güdük bir şey. Minyatür bir ağaç yapmış adam. Minyatür bir ağaç yapmış ve bununla da övünüyor. Evet. Gördün mü diyor bak. Mühteşem potansiyeli ne hale getirdim diyor. <gülüyor> Ağaçmış gibi ama ağaç değil. Yakından resmini çekersen anlayamazsın diyor. Allah'a Şimdi bizim çocuk yetiştirişimiz esas itibariyle bu bonza ağacı yapmaya benziyor. Ve bu çok büyük tehlike. O nedenle bizim hakikaten o muhteşem potansiyele önce müthiş bir saygı duymamız lazım. Ve şükür duygusu içerisinde böyle bir potansiyel var. Ve ben çiftçilik yapmak istiyorum. İnsan çiftçiliği. Onun için bu muhteşem potansiyele öyle bir ortam hazırlayacağım ki bu olabileceğinin en iyisi olacak. Şimdi bu bu niyetin saflığı bence ve burada işte kullanılacak yöntem. Öbüründe nasihat, cezalandırma, korku, bonsai yapmak için. Bunda ise güven, tanıklık ve söyleşi. Anladım. Güven, tanıklık ve söyleşi. Ve bu çerçeve içerisinde yaşam devam ederken o yaratıcılığı içerisinde senin aklına gelmeyen stratejiler geliştirmeye başlar. Bir kere yaşamın önceden planlanmayıp doğal olarak devam ettiği süreci olursa eğer çocuk yaşama son derecede duyarlı bir göz geçiriyor. Yani sürekli çevrede ne olup bitiyor onun <gülüyor> farkındadır. Ben neyim, nasıl hissediyorum, kendini dinleme farkındadır. Sürekli yaşamış süreçler. Peki, ana baba, yani bunu da sorayım da hocam, bu benim ilgimi çeken konulardan bir tanesi. Yani sohbet alanlarından birini diğer insanlarla mücadele ve rekabet konusu üstüne kurgulamalı mıdır? Yoksa bunu da hayat mı öğretir diye bakmalıdır? Çünkü... Şimdi bizim kendimizle ilgili olan dertlerimizde kendimizi geliştirelim, onu yapalım, bunu yapalım falan filan noktasında her şey yolunda, her şey iyi. Yani mücadele benim kendimle olan mücadelem. Daha rahat bir hayat var orada. Ama diğer insanlarla olan ilişkimde, şimdi bir takım e, yönetim grupları, bir takım eğitimler onlar bunlar rekabetsiz bir hayattan bahsediyorlar. Rekabetsiz bir hayatında olabileceğinden bunun da sağlıklı gidebileceğinden bahsediyorlar ama benim içimde bir yere tam da oturmuyor. Çocuk eğitiminde bundan bahsediyorsak o zaman ana baba bunu anlatmayacak mı? Yani ne yapacak? Benim genel tavrım şu. Ailenin, çocuğun, bireyin neye ihtiyacı varsa konuşmaya yaşam onu müfredat program olarak önüne koy. Getiriyor diyorsun. Getirir. Özel bir şey yapmana gerek. Yok. Eğer bu çocuğun Hayatında rekabet, yarışma, konuşulması gereken bir şey ise mutlaka okulda, mahallede, sokakta, ilişkilerde olacak. Ve bunda konuşmamak ve bunu çarpıtmak, bonzai yapmak demek. Aynen Yani ben, ben o algıdayım çünkü. Yaşamın bir parçası. Geliyor yani onu görüyorum. Çocuk bir şey yapmaya çalışıyor, deniyor ve olmadığında sinirlendiğini, gerildiğini görüyorum. Evet. Bir yandan içimden ah canım diyorum fakat bakıyorum mükemmel yetişikten kaynaklanan bir durum değil. O, o olacağını düşünerek girişti o işe ve olmadığı için o an gergin. Evet. Çocuk içinde yaratılışından neyi yapabileceği ile ilgili bir hissi var. Evet. Şimdi onunla ilgili bir beklentisi var ve onu teşebbüs edip onun altına düştüğü zaman kendi yapabileceğinin altında olmasından gelen bir hayal kırıklığı var. Doğru. Onun gerginliğini yaşıyor. Bu Doğru. çok güzel bir gerginlik. Ya hakikaten görüyorum onu. Ve yani, bu talihlik yapılacak bir... bir gerginlik. Yani belli ki kendisinin daha iyi yapabileceğine inanıyor. <gülüyor> Bunu unutamazsın sen. Onun için tekrar yapar, tekrar yapar, tekrar yapar. Bir daha biraz daha ilerledi ve ha der. Yani böyle bir ha değişi vardır. Şimdi oldu tavrı içerisinde. Dil öğrenirken de böyle. Bazı kelimeleri tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar evet. tekrar tekrar dönemi vardı. Çünkü evet. çocuk biliyorken daha olmadı. Olmadı. O, bil, olmadı. Bil, bilmem kaç kere daha söyleyince Evet. Diyor. Şimdi e, eğer buna müdahale edip böyle yapma önemli değil hedefler yarışma önemli değil dersen yanlış müdahale etmiş olsun bonzaya doğru gider. Bu yokmuş gibi yani rekabet yokmuş gibi davranırsan eğer Yine yanlış müdahale etmiş olursun. O bakımdan benim inancım şu. sohbeti açık olduğun zaman yaşam, günlük yaşam, evin içindeki yaşam, sokaktaki yaşam o çocuğun ne konuşulması gerekiyorsa önüne onu getirir. Peki hocam. Bir ara verelim. Değerli izleyenler, izleyenler kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz.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 sohbet üzerine sohbetimize devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet, iyi hocam. Ben bu şey işinde kafam biraz rahatladı. Yani ben çünkü yani yaşamın diğer insanlarla yaşandığını düşünüyorum ve bu, bu sürecin içerisinde de çok doğal olarak nasıl ormanda bitkilerin hepsinin güneşe ve en iyi su kaynağına ulaşma gibi bir rekabet varsa aralarında aynı şekilde insanların da arasında bir diğerini baltalamadan, kendi gücünü arttırarak belli centilmenlik kuralları içerisinde yürüyecek bir rekabetçi tavırların olduğuna inanıyorum. Ayrıca de imkanların ve olanakların kısıtlı olduğu bir dünya üstünde de böyle bir şeyin olmasından daha normal, burada, daha doğal bir şey yok. Burada dikkatini, bizi izleyenlerin e, dikkatini çekmek istiyorum. Polat bir şey var. Şimdi e, bir insanın en önemli ...rakibinin kendi içindeki potansiyel olduğunu bilmesi çok önemli. Yani Aha. ben, şimdi seninle bizim programımız... En mükemmel değil ama mükemmel olma potansiyeli var. Sen ve ben biz bu program içerisinde kendimizi en iyi şekilde getirmek tabii. üzere. Tabii. Yani bizim hedefimiz diğer programlarla değil. değil. Bu programı tabii, tabii, kendi, tabii, tabii. biz biliyoruz bunu. Bir biliyor. çocuk Aynen öyle. kendi yapabileceğinin en iyisini yapma bilincini geliştirmesi çok önemli. Aynen. Bir buyur. İkincisi rekabet içinde devam ederken kısa vadeli uzun vadeli düşünebilirsin. Kısa vadeli rekabetlerde kazandığın zaman uzun vadeli büyük kaybedebilirsin. Hmm. Karı koca ilişkilerinde ben bunu görüyorum. Aile içinde toplantıda adam bir şeylerin farkında karısının açığını yakalamış bir laf ediyor. Of. Kazandı. Doğru. Rezil etti kadını orada. Eee? Bil bakalım. <gülüyor> Siz en başta söylediniz bedelsiz hiçbir şey yok bu hayatta evet. hocam. Evet. Yani senin Ondan kazan... sonra da Ay ne var? Doğru değil miydi? Bu işte salaklık. <gülüyor> Şimdi o nedenle çocuğun, bakın yaşam ihtiyacın olan her şeyi önüne getirir. Doğru. Yani sen öyle bir sohbet içinde olacaksın ki rekabetin ve kazanmanın da göründüğü gibi olmadığını, ben bilinci içinde kazanırken bir kaybedebileceğini farkına varmasını sağlayabilirsin. Anladım. Bu hemen olmaz. Yani yani amaç kazanmak olmayacak o noktada. Yani netice itibariyle sürekli seçimlerinin Aha. anlamlı, güçlü, huzurlu ve mutlu bir yaşam için olduğunun farkında olmak. Onun için rekabet var. Yani ben o anlamda olabileceğimin en mutlu insanı, Süreçten keyif almaktan bahsediyorsunuz siz burada hocam. Şimdi yani. siz söylerken bir şeye ayıldım ben de yani bir aydınlanma anı oldu böyle anlatayım. Ee, bizim oğlanla ben bir şeyleri saklama oyunu oynuyoruz. Yani. Siz anlatırken ilk kez hakikaten şimdi anladım hikayenin ne olduğunu. Birimiz sayıyor öteksi de bir oyuncağı veyahut da bir şeyi evin bir yerine saklıyor. Poyraz her seferinde bana tiyo veriyor. Buralarda bir yerde, masanın altında olabilir falan filan diye söylüyor kendi sakladığı yeri ve şimdi anlıyorum ki aslında saklama oyununun kendisinden ve birlikte oynamaktan keyif alıyor ve ben bunca yılın birikimiyle sonuca odaklanmışım. Sanıyorum ki ben bulamazsam çocuk memnun olacak ve şimdi anlıyorum ki hayır benim bulmam da oyunun bir parçası ve ondan memnuniyet duyuyor. Evet. Oğlum. Evet. Ve o çocuk doğasının saflığı içerisinde, o doğanın onu nasıl mutlu edeceğini yaşıyor o şekilde. Şu... Senin gözündeki pırıltıyı buldum değil mi? <gülüyor> o o Tio'nun anlamını. Hakikaten evren biz olarak yaratılmış. Yani yeniden söylüyorum, kurbağalar olmasa bizim halimizde olacak. Aynen. Ben güçlüyüm, yarışıyorum, onun için kurbağaların hayat katını elinden alabilirim. Evet doğru. Evet doğru. Şimdi alabilirsin ama sonra ne olacak? Ben güçlüyüm, zekam çok yüksek, şuradan buradan falan en ileride ben olacağım. En yüksek bir yerde ben bulunacağım. Evet. Onun bedelinin farkında mısın? Onun getireceği bir yalnızlık olacak. Onun için hakikaten işte söyleşinin güzelliği burada hakikaten. Sohbet içerisinde olduğun zaman yaşam sürekli senin önüne... Onun için izin verirsen bu Karadenizli Heh. amcanın söylediğini söyleyeceğim. Bu benim Savaşçı kitabında var. Evet. Bir bölge müdürü arkadaş bunu anlattı. Bir bankanın genel bölge müdürü arkadaş. Hocam dedi ben bayram için gittim dedi Aha. ailemi ziyarete. Üçüncü gün dedi artık arkadaşları ziyaret edeceğim. Bir şey var minibüs var doğmuş gidecek. Bindim bekliyorum. Millet geliyor biniyor falan. Bir şeyler oldu. Bir kargaşalar oldu. Yaşlı bir amcaya. Minibüs muaveni bir tokat çekmiş. Hocam diyor burası Karadeniz. Belli olmaz tabanca babanca çıkar. Benim gözüm dışarıda kaçacağım. Fakat diyor bu yaşlı amca, Karadeniz şivesini güzel söylüyor Aha. ben yapamıyorum dönmüş. Ha bu tokadı attın demiş. Besbellik hak ettim. <gülüyor> Ama ben bilmiyorum nasıl hak ettim. Hasan de bakalım nasıl hak ettim. <gülüyor> Şimdi bir sohbeti açıyor burada dikkat edin. Aynen öyle. <gülüyor> bir şey bu müthiş bir şey bu yani muhabir eli kalkmış yeniden vurmaya hazır ağzı açık kaka kara kalıyor kalk, böyle şimdi <gülüyor> bu tavır yani <gülüyor> yaşamda tokat yediğin zaman ya ben bu tokatı niye yedim yani şey düşünebiliyor musun yaşamla sohbet gücünü şimdi böyle bir insan olduğun zaman bu ortamdan ...kesinlikle çok güçlü insan çıkar. Ve... ...hakikaten... ...böyle bir aile... ...bence öyle çocuk yetiştirir ki... ...o çocuk... ...Türkiye'nin sorununun bir parçası olmaz. O çocuk... Türkiye'nin sorununun çözümünün bir parçası olur. Şimdi hocam son 2-3 dakika bir zamanımız kaldı. Ben bir şey daha sorayım. Birincisi sizin şu bahsettiklerinizden yaşına uygun, düzeyine uygun bir ilişki içerisinde olunması halinde bir çocuğun yapabileceği bir şey, şey olduğuna dair bir veri ben aldım ama bunu bir tekrarlattırmak istiyorum. Çünkü ilk itiraz oradan gelecek. Yani küçücük çocuk ne anlayacak bundan diyecek. Benim başka bir sorum var. Ya biz biraz fazla olgunluk mu bekliyoruz çocuklardan diye kaygılanıyorum bunları konuşurken. İki şey bence e, yanlış yapıyoruz. Bir, ya hiç hesaba almıyoruz. Aha. Aha. Yokmuş gibi böyle. İkincisi de veya da çocuk olmakla yetişkin, yetişkin olmak arasındaki fark üzerinde pek durmuyoruz. Değil mi? Yani e, sohbet içinde olduğun zaman ve onun çerçevesini çizip dinlemeye önem verdiğin zaman bu dinleme çerçevesinde emin ol dört aylık çocukla sohbete başlarsın. O diyecek ki ne diyecek? Diyeceksin gözünün içine bakacaksın onun sesini takip edeceksin. Heyecanlanır Tabii. ve emin ol 10-15-20 dakika çocuğun aldığı mesajlar ben seviliyorum ben değerliyim ben önemliyim ben bu ailenin vazgeçilmez bir parçasıyım. Güveniliyor, güveniyorum, kabul ediliyorum, bunlar çok önemli mesajlar. Çok önemli mesajlar. Bir yaşındaki, bir buçuk yaşındaki, iki yaşındaki, iki buçuk yaşındaki, üç yaşındaki, yavaş yavaş yavaş yavaş başlar. Çocukla konuşurken hizasına indin, göz hizasına indin, konuşuyorsun. Küçük insan, büyük insan farkını kaldırdın, insan insana konuşuyorsun. Öyle mi oldu? Öyle mi? Sen ne dedin? Anlıyorum, evet. Peki, o ne dedi? Bu çerçeve içerisinde gümlelerin içeriği önemli değil. O ilişkide verilen mesajlar çok önemli. Beş yaşına geldi, altı yaşına geldi. Geçen evde İzmir'den geliyor, havalandı, tuvalete gitti. Öyle bir tuvalet, herkes uğramadığı bir şey ve içeriden baba, oğlan girmiş, konuşuyorlar ve... Iı, Baba diyor ki, şey, oğlan diyor ki, baba ya diyor, beş yaşında, beş buçuk yaşında bir çocuk böyle. Çanı duyuyorum ben. Baba ya diyor, ıı, adam böyle böyle diyor, şöyle şöyle diyor. Düşündüm, ne biçim kafa var adamda dedim. Düşündüm, hep senesan bir şey. Şöyle baba çayı, haydi haydi işini bitir çabuk. <gülüyor> Çocuğun dediği hiç bir şey yok. İşte baba şöyle şöyle falan, tamam oğlum bitti mi? <gülüyor> Adamı verdi öyle. Neyse çıktılar, ben de biraz yavaşladım böyle. <gülüyor> baba dedim, bana baktı, o merhaba hocam dedi, beni tanıdı. Evet. Baba dedim ya, ne kadar şanslısın, ne kadar akıllı bir oğlum var. Ben dedim, şöyle bir duydum, çok akıllı birisisin sen dedim, bir kaldım. Sen kimsin gibi bak <gülüyor> bakıyorsun, ben yavaş <yavaşcıyım> onun <gülüyor> Ama, baba şöyle bir gurur duydu falan. Lütfen dedim, e biliyorum acelem var ama hiç olmazsa dediğini de duy, ona dair bir şey söyle dedim. Tamam hocam işte falan dedi böyle gitti. <gülüyor> sohbet bu. Aynen öyle hocam. Öyle diyorsun değil mi oğlum? Hmm, evet. Peki ne diyebilirdi oğlum? Bilmem ne hadisesi. Belli. Hocam mükemmel işte bitirdik zamanımızı. Evet teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Değerli izleyenler bugün sohbet içinde bir sohbet oldu. Önümüzdeki hafta yine buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.